Evet şimdi bu kalbimizi nasıl temiz tutacağız Dosdoğru tutacağız Sekiz tane madde saymışlar Ben baktım sekiz tane madde şimdi Göz ucuyla daha önce de okumuştum Bir iki tanesi yok bende yani bir iki tane var Allah kuzurumuzu hayretsin Bir Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle okumak Düşüneceksin Kur'an-ı Kerim'i Eski alimler hatim okurlarmış Bir hatim varmış Üç günde bir bitirirmiş Bir hatim varmış yedi günde bir Aslında Kur'an yedi cüzdür. Haftada bir bitmesi lazım da Ramazandan Ramazana zor bitiriyoruz biz yani Şimdi Ramazan bitti rafta duruyor Kur'anlar Okumuyoruz Tefekkürle Kur'an okumak Alimin biri demiş ki 30 senedir Daha yarısına gelemedim Kur'an'ın O da başka bir hatim tefekkürle Bu bir İkincisi bu da bende yok Az yiyerek karnını boş tutmak Canım ne isterse yerim Öyle böyle bildiğin gibi değil Allah affetsin En kötü doldurulacak Kaptır mide yani Allah bizi affetsin ne gülüyorsun sen yemiyorsun mu acayip canımız ne istiyorsa yiyoruz üçüncüsü geceleri ibadetle kaim olmak geceleri ibadet yapmak ben çok güzel uyurum gece acayip güzel uyurum yani bu da olmadı dördüncüsü seher zamanında yalvarıp yakarmak Allah'tan sabah namazına kalkıyoruz da seher vaktinin sonuna artık biraz Allah'a yüzümüz oluyor sabah namazına kalkanlar gafillerdir diyor Kalkmayanları sen düşün. Yani geceyi yatıp uyuyup da benim gibi sabah namazına kalkıyorsan gafiller sınıfındaymış. Bir de kalkmayanlar kalbi temiz ama onların. Onların kalbi temiz. Onların kalbi temiz. Beşincisi salih kimselerin meclisinde bulunmak. Ha ben bunu yaptım. Sık sık da yapmaya gayret ederim. Böyle büyük alimlerin salihlerin meclisinde bulunur. Zaten hocalarım da büyüktü hakikaten. O yüzden büyük adam gördüğüm için. Kendimizi bir köşeye koyamıyoruz Gerçekten hocalar gördük elhamdülillah Şu var yani bu, bu benim marifetim değil de Hocalarla tanıştığımız için oldu yani Altıncısı boş şeylerden Sükut etmek Boş işlerle uğraşmamak 90 dakika maç seyrediyorsun Ben şimdi biraz Ezan okunacak şimdi Çenem çok ya benim uyarıyorlar bazen. Hoca bak uzatma ezandan sonra diye şikayet ediyorlar. Çünkü herkes keyifle dinlemiyor sohbeti. Bir an önce bitirsin diye bakıyor mesela yani. Var aramızda öyle. Yani bitsin de sussun şu adam. Var öleleri de var. Üç dakika uzatınca ya şikayet ediyor, susuyor burada. Sana bakıyor böyle kürsüdeyken. <gülüyor> yani ne demek bu? Bak birader hadi. Kolunda saat yoksa duvara bakıyor saate Sonra sana bakıyor. Hani bak lan oraya görmüyor musun mu saati? Gibi. Gibi yani. Ama Hakem düdük çalıyor 4 dakika uzatma veriyor Ah oh diyor 4 dakika uzadı Bir gol daha atma şansı var Ulan 94 dakika bitiyor Bir de çıkıyorlar televizyona böyle gevşek gevşek konuşanlar var 2,5 saatte yorum seyrediyorsun Ama şurada 4 dakika bazı uzatınca Bana kızıyorsun Değil mi? Ama hocam, şey dinlemeye Onlar ayrı konuşuyorum ben ya Genel konuşuyorum sen de Nereden geldin? Aslı, Bursa'dan geldin Allah razı olsun canım feda size Allah razı olsun ya ben diyorum ya burada yoktur. Burada şimdi topla alakası olan adam yoktur. Öyle boş işle uğraşan adam var mı burada? Futbolla uğraşan değil mi? Hiç merak eden, 90 dakika seyreden öyle bir hiç yok burada yok, burada yok. Evet. Yedincisi cahillerden ayrılmak. Cahil derken olabilir eğitim meselesi değil. İslamiyete cahil olandan, imana cahil olandan, Kur'an'a cahil olandan uzak durun arkadaşlar. Eğer ki doğru yola iletebiliyorsanız, vesile olabiliyorsanız tamam. O sizi yanlışa götürüyorsa onu terk edin. Sekizincisi, insanlar hakkında boş şeylere daldırmaktan kendinizi alakoyun. Dokuzuncusu, ki bu en başı, helal kazanıp helal yemek. Helal kazanıp helal yemek. Helal kazanırsan, Vücudun da tertemiz olur.